Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programına dinliyorsunuz. Bugünkü programı Aziz Şahsa ve Ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz açık radyo et açık radyo Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Nur Deriş Otdoman'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Aziz Bey hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Evet, bugün e, eski 1999 depremleri sırasında birlikte çalıştığımız e, Mine Dervişoğlu arkadaşımızla. Görüştük. Onu da önümüzdeki programlardan birisinde mutlaka konuk olarak e, alacağız. Ve kendisinden özellikle son dönemde e, turizm sektöründe e, sorunlar nedir? Tabii ki bizim e, el alacağımız sorunlar e, ne kadar para kazanıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, ediyorsunuz değil. Ama e, terör ve afet e, riskleri konusunda durumları nedir ve alabildikleri tedbirler, önlemler varsa bunları kendilerinden dinlemek istiyoruz. Bir de uluslararası boyut açısından da nasıl ele alınıyor? Çünkü bugün televizyonda görünce çok şaşırdım. Paris'te Louvre Müzesi'nde bile ziyaretçi sayısında 2016 yılında 2 milyon azalma olmuş. Tabii ki çok yüksek sayıda ziyaretçisi olan bir müze. Ama yani her tarafta aynı sorunlarla karşı karşıyayız. Ee, alışveriş merkezlerinde e, ziyaretçi sayısı, alışveriş yapan sayısı çok azaldı. Sinemalara gidilmiyor. Hatta lokantalara gidilmiyor. Ee, siz de çok merkezi bir yerde oturuyorsunuz Aziz Bey. Siz, ee, sizin tarafta durum nasıl? E, valla bizim tarafta da tabii bu şeydeki Yılbaşındaki berbat olaydan, meşhur olaydan sonra bir takım şeyler değişti. Yani orada çok hissettik bu değişim. Bu endişeler yansıdı. E, çok ciddi şekilde yansıdı. E, tabii çok belirgin. Bizimki biraz özel bir durum belki ama... Yani baktığımız zaman... E, başka yerlerde benzeri sıkıntı, başka bölgelerde de sıkıntı olduğunu görüyoruz. Yabancılar, yani Avrupa'daki olaylar da... Orada biraz, belki biraz daha e, şey... Ee, ekonomik e, tabanlı olabilir ama onlar da malum benzeri şeyler yaşadı evet. sıkıntılar yaşadı ondan dolayı biraz herkes e, kendi kabuğuna e, çekilmiş e, evet, ziyade evet, evet telefon attığımızda e, profesör doktor Okan Tüysüz hocamız var Okan hocam merhabalar merhabalar iyi yayınlar sağ olunuz hocam çok teşekkürler ee, biz sizi aslında e, geçen hafta arayacaktık fakat e, programımızın olduğu gün karşı karşıya kaldığımız bir İtalya depremi var. Evet. O nedenle sadece depremin ön bilgilerini vermekle yetindik. Ama detayları gene sizden rica ediyoruz. Bir de tabii bu vesileyle aslında biz 2016 yılını olabildiğince az depremle ve az hasarla, az can kaybıyla kapattık derken yılın son haftalarında ee, inanılmaz bir e, artış oldu. Ee, bunu da istatistiksel olarak nasıl yorumlamamız gerektiğini ayrıca size danışmak istiyoruz. Ama bu e, İtalya depremi oldukça önemli. Çünkü sonrasında da bir çığ var. O deprem nedeniyle oluşmuş bir çığ mıdır, değil midir bilgileri sizden almak istiyoruz hocam. Evet. Aziz Çasa'yla evet. da birlikteyiz programda. Evet, merhaba hocam. Evet. Merhabalar iyi yayınlar diliyorum Sağolunuz dinlere. çok teşekkürler ee, Şimdi hatırlarsanız geçtiğimiz Yılbaşından önceki son konuşmamızda Dünyadaki istatistiklere Baktığımızda Genel olarak e, her yıl Aşağı yukarı hemen hemen Her yıl sekiz büyüklüğünde Bir deprem olur ama bu yıl böyle Bir deprem yaşamadık demiştik evet. ee, Bir de doğanın çok fazla Düzenli davranmadığını çoğu zaman Söylemiştik işte bu sekizlik açık yanılmıyorsam bu en son depremle Solomon Adalarındaki depremle tamamlandı. Evet soracağımız diğer birkaç şey de o. Birkaç gün şaştı ama yani genelde hani istatistikler oldukça tutarlı çünkü uzun yıllar istatistiklere bakıldığında her yıl bir tane sekizle üzerinde deprem oluyor. ...olmayan yıllar da elbette var... ...ama bir sonraki yıl genellikle iki tane oluyor... ...dolayısıyla... ...böyle bir eksiklik vardı... ...o eksiklik tamamlanmış oldu... Solomon Adalarında da birbirinin arkasından... ...birkaç deprem oldu herhalde değil mi hocam... ...çünkü bir evet, evet, tsunami evet. uyarısı da yapıldı... ...fakat sonradan o uyarı geri çekildi... ...evet... ...şimdi... İtalya e, uzun bir süredir aktivitesini sürdüren Orta At İtalya bölgesi. Aslında geçtiğimiz yıllarda bu Lakila depremiyle de gündeme gelmişti hatırlayacağınız orayı. Doğru. E, malum yer bilimcilerin bildikleri halde için e, söylemedikleri yönünde e, davalara konu olmuş bir... Deprem. Hatta mahkumiyete değil mi hocam? Evet, evet. İtalya gerçekten e, Tektonik açıdan aktif Bir bölge Türkiye gibi O da zaman zaman çok sık depremlerle Sarsılıyor İtalya'nın orta Geçen defa da söylemiştik Bir tarafıyla sıkışan bir tarafıyla gerilen Bir bölge e, O nedenle de iki farklı Tür fayın etkisi görülüyor Hem normal faylar Hem ters fayların etkili olduğu bir bölge Ama bu aktivite birkaç yıldır süren bir aktivite ve e, orada büyük ölçüde çok sayıda normal fay var ve bu normal faylar birbiri peşi sıra kırılarak bu depremleri üretiyorlar. E, bu depremler e, yanılmıyorsam 1500'ü aşkın oldu toplamda buradaki deprem sayısı. 2000'lere Doğru yaklaşıyor ve görünen o ki Daha belli bir süre buradaki depremler Devam edecek evet. Hangi buradaki... hangi zaman aralığında Bu 1500 deprem hocam Bu 1500 deprem Geçtiğimiz yıl olan sır evet. 1577 tane deprem var Yani geçtiğimiz yıldaki başlayan O 6.5 Norsia depremi var Onun arkasından gelen Farklı büyüklükteki depremler Evet Şimdi e, orada aslında oldukça fazla e, deprem var. 6,5-30 Ekim'de oldu. 26 Ekim'de 6,1 oldu. 24 Ağustos'ta 6,2 oldu. Yine 24 Ağustos'ta bir tane 6,2'miz var. E, bu depremler oldukça yıkıcı. Çünkü e, zemin koşulları oldukça iyi olmasına rağmen tarihi bir bölge, o tarihi bölge içerisinde de oldukça e, eski binalar eski yapılar var, ta bir kısmı orta çağdan kalma yapılar var ve bunlarda ciddi hasarlar meydana geldi. Tabii son e, olan depremdeki çığ da depremin e, sonuçlarından bir tanesi ve e, işte bir malum kayak otelinde e, altta kalan insanlar oldu. E, çok e, hoş olmayan kötü sonuçları olan bir çığ hadisesi. Evet. Ama yani görünen o ki bu İtalya'daki deprem serisi bir süre daha devam edecek. Çünkü dediğim gibi çok sayıda fay var, küçük faylar var ve bu küçük fayların birbirini kırması, tetiklemesi sonucunda da burada işte 6-6,5 büyüklüğüne varabilen depremler oldu ve hala da olması da bekleniyor. Henüz oradaki tektonik aktivite sona ermiş değil. Evet, sizin açınızdan bunun riskleri nedir? Yer bilimciler açısından riskleri nedir hocam? Yani bu üst üste deprem olması. Çünkü benzer durumla biz Ege Denizi'nde de Çanakkale bölgesinde de karşı karşıyayız. Yani buradan çıkarttığınız bir takım sonuçlar var mı? Veyahut da dikkat çekmek istediğiniz noktalar var mı? Genel dikkat noktaları haricinde tabii ki. Gerçekten söylediğiniz gibi bizim Batı Anadolu yöresi çok sayıda normal fayın olduğu bir bölge. Batı Anadolu'da bugün yine deprem olan Gökova Körfezi'nden başlayan güneyde, kuzeyde Marmara Denizi'ne kadar uzanan ve iç kesimlerde Eskişehir'e kadar uzanan bir alan içerisinde gerçekten benzeri bir yapı var. Ve orası Ege bölgemizde dünyanın en sık deprem olan bölgelerinden bir tanesi. Gerçekten bakıldığında bu normal faylar ve ürettikleri deprem büyüklükleri bunun yanı sıra deprem odak derinlikleri açısından benzerlikler taşıyor. Normal fayların genel karakteri İtalya'da da olan depremlerde ya da Türkiye'deki depremlerde ya da Yunanistan'daki depremlerde baktığımız genellikle sığ o nedenle etkisi büyük sığ olduğu için yüzeye yakın. Çoğu zaman 8-10 kilometre, 5 kilometre derinliklerde meydana geliyorlar. Deprem büyüklükleri pek 7'nin üstüne çıkmıyor. E, o nedenle hani çok geniş alanlarda hissedilmiyorlar, çok geniş alanlarda hasar yaratmıyorlar. Ama e, eğer bir yerleşim biriminin içi ya da yakınında iseler o zaman gerçekten özellikle depreme dayanıksız yapılardaki hasarı büyük oluyor. Ki İtalya'da yaşadıklarımız öyle. Türkiye'de de geçmişte baktığımız zaman işte Ege bölgesindeki çok sayıda depremde mesela Söke Balat depremi, Burdur depremi gibi geçmişte 1970-71'lerde Fethiye depremi gibi bunların önemli bir kısmı benzeri fayların etkileriyle oluşturulmuş depremler ve hepsinde de gerçekten ciddi kayıplar yaşandı. Ee, nasıl İtalya'da bu depremler gelecekte yakın sürede devam edecek dersek diyorsak e, zamanı biraz daha geniş düşünecek olursak e, Türkiye'nin batı Anadolu Yöresinde benzer depremlerde herhangi bir süre içerisinde karşılaşma olasılığı yüksek e, o nedenle de yani yapılacak şey burada e, fayların yerlerini oldukça iyi tespit edip bunların ee, geçmişteki deprem hikayeleri ve gelecekteki deprem olasılıklarının ortaya konması ve yerleşim yapılaşmanın bu verilerden hareketle e, planlanması ya da geliştirilmesi önermek gerekiyor evet ee, isterseniz şeye geçeyim ee, BAN'da ya da papua yeni gidip ben ona geçmeden alanı. önce bir sorum daha var hocam Sat, ee, şimdi e, biz tabii ki risk tarafını esas olarak ele almaya çalışıyoruz evet. ee, fakat bu tür depremlerin evet. ve hasar yaratmayan evet. e, depremlerin hayırlı bir tarafı da var mıdır hayırlı taraf şu şimdi örneğin batı Anadolu'da dünyanın jeotermal açısından en zengin ülkelerinden bir tanesiyiz Evet ee, jeotermin oluşmasının temel nedeni e, aktif faylar e, bu faylar sayesinde biz yerden sıcak su alıyoruz bugün Hatta enerjide e, kullanıyoruz bunu değil mi Evet o, o sayede elektrik üretiyoruz o sayede hani sağlığa hizmet eden yatırımlar yapılıyor hastaneler yapılıyor ya da işte oteller vesaireler yapılıyor. E, fay aynı zamanda yani deprem üreten özellikle aktif faylar insan hayatına kolaylaştıran da bir yönü var elbette ki hasar veriyor can kaybına yol açıyor ama bugün Türkiye'nin e, içerisinde tarım yapılan ovalarına baktığımız zaman bunların çok önemli bir kısmı faylar tarafından oluşturulmuştur. Ee, Kuzey Anadolu fayı üzerinde çok sayıda ova vardır. Ada Pazarı Ovası, Düzce Ovası, Hemdek Ovası ve daha doğuya doğru işte Tosya Ovası vesaire gibi ee, Erzincan Ovası gibi bunların hepsi insan yaşamını kolaylaştıran topografik yapı sunmaları ve aynı zamanda da geniş tarım havzalarını oluşturmaları nedeniyle ve önemli su kaynaklarında çoğu bu faylar boyunca dizilmiştir. Dolayısıyla sadece normal faylar için değil ama aşağı yukarı tüm faylar için aynı zamanda insanoğlunun işine yarayan bir yapı olduklarını da söylemek mümkün. Evet. Fayların deprem ürettiklerini biliyoruz en azından aktif fayların. Çok sayıda aktif olmayan fayda var ama aktif fayların deprem ürettiklerini biliyoruz. Eğer tedbir alınır ise... Fay yakını olan yerler, faya yakın bölgeler bu tür e, düz topografyaları ya da suyun bol olması nedeniyle insan yaşamına hep hizmet etmiş alanlardır. E, o nedenle de fayların e, bu tür afetleri yaratma yanında insan yaşamına katkı koyan tarafları da var. Her kötünün bir iyi tarafı da vardır. Evet, insan toplulukları boşuna <gülüyor> fay hatlarının çevresine yerleşmiyor tabii. Elbette ki yani nüfusun yoğun olması, insan yaşamını kolaylaştıran bir topografyanın olması, su kaynaklarının olması, o nedenle tarımın olması insanları o yörelerde yoğunlaştırmış Kuzey Anadolu'da örneğin sadece Kuzey Anadolu fayını düşünelim. Fay üzerindeki şehirlere bakacak olursanız mesela Erzincan arkası koca bir dağ ama önünde devasa bir ova. Ve insanlar elbette ki dağ üzerine yerleşmektense özellikle günümüzde yol ve sanayinin çok önemli olması nedeniyle ova içerisinde yerleşmeyi tercih etmişler. İşte Adapazarı gibi, Düzce gibi, Hendek gibi, Bursa gibi. İstanbul gibi bölgeler Büyük ölçüde varlıklarını fayların yarattığı ya da fayların denetiminde gelişmiş topografyaya ve su kaynaklarına borçludur. Ve bunlarda fayların ciddi etkileri var. Hocam Aydın'da buna bir örnek olabilir. Tabii tabii yani. Aydın öyle, İzmir öyle. Evet. Yani İzmir de bir çöküntünün içerisindedir. çok sayıda yani Denizli mesela sayacak olursak Burdur yani o kadar çok var ki Ülkedeki önemli yerleşim yerlerinin Çok önemli bir kısmı Fayların açtığı Düzlüklerde ovalarda yerleşiyorlar O nedenle Bu sırf Türkiye için de değil Bütün dünyada Büyük ölçüde böyle Çünkü faylar çöküntüleri oluşturuyor Onların içerisi dağlardan aşınan Kırıntılarla doluyor Ve bu alüvyen malzeme de tarım açısından gerçekten verimli ortamlar oluşturuyor. Orada belki bir tek şuna dikkat etmek lazım. Yani Adapazarı örneğinde zamanda yaşandığı gibi o e, zemin yönünden çok sakıncalı olmayan bölgelere yerleşimi e, kaydırıp e, tarım şeylerini, faaliyetlerini evet şeyde, ovada yürütmek lazım. Belki orada tabii. biraz dikkatli davranılması gerekiyor. Tabii, tabii. O nokta var. Bir de ben bu jeotermal konusunda aklıma takılan bir şey var. Müsaadenizle onu sormak istiyorum. Buyurun, buyurun, bu e, dışarıda bu jeotermal e, uygulamalarda zemin sularının çekilmesinden dolayı bir takım problemler yaşanabileceğine dair bir gözlemler olduğu bir ara Almanya'da ve İsviçre'de. Evet. Bilmiyorum öyle bir şey var mı? Yani o e, dikkat edilmesi gereken bir... Vardır tabii ki. Yani doğal dengeyi bozan e, her şey insanoğlunun her müdahalesi doğal dengeyi bir şekilde bozar. Şimdi jeotermalde de e, biz Suyu çekiyoruz. Suyu çekince yer altındaki basıncı belli bir oranda düşürmüş oluyoruz. Ya da e, kullandıktan suyu sonra suyu, jeotermal suyu tekrar yer altına basıyoruz ki onu da belli bir basınçla çoğu zaman gönderiyoruz. Bu basınç değişiklikleri, artışlar ve azalmalar, aynı zamanda su hacminin değişmesi e, yer altında kırılmaya hazır olan, zaten üzerine belli oranda tektonik stres bulunmuş, yüklenmiş olan faylarda bir takım hareketlere yol açabiliyor. Ve e, jeotermal işletme sonucunda olan depremler var. Bunların bir kısmı biliniyor, bir kısmı da tahmin ediliyor. Ama bunların e, kendi başlarına bir deprem yaratma potansiyelleri neredeyse yok. Bir jeotermal sistem içerisinde gelişen deprem Genellikle hasar veren bir deprem değil küçük 1, 2, 3 gibi büyüklüklerde olan 4 büyüklüğüne ulaşabilen bir deprem ve jeotermal sistemin kendisi bir deprem yaratmıyor büyük ölçüde ama zaten kırılmaya hazır olan üzerine jeolojik nedenlerle tektonik nedenlerle stres yüklenmiş bir fayda depremin oluşumunu biraz daha çabuklaştırabiliyor öne çekebiliyor bu tür olaylar. Bu yer bilimlerinde oldukça e, tartışılan konulardan bir tanesi. Bir diğer mekanizma biliyorsunuz kaya gazı denilen bir evet. e, sistem var. Yani kayalar içerisindeki kuyuya akmayan petrolü ya da doğal gazı üretmek amacıyla yüksek basınçlı hava ya da su gönderilerek ya da kimyasallar gönderilerek yer altındaki kayalar çatlatılıyorlar. Ve böylece e, kuyulara daha fazla gaz, daha fazla petrol gelimini sağlamak oluyorlar. E, bu mekanizmanın da deprem yarattığı yönünde ya da deprem küçük depremleri tetiklediği yönünde e, görüşler var. Kimilerinin katıldığı, kimilerinin katılmadığı. Ama sonuç olarak bu tür hareketlerin yıkıcı bir deprem e, üretme potansiyelleri yok Örneğin İsviçre'de de e, hani bu e, jeotermal büyük ölçüde durduruldu. Deprem olabilir endişesiyle. Ama ortaya çıkan depremlere baktığınız zaman genellikle küçük depremlerdi. Çok orta büyüklükte depremlerdi. Bunların e, yıkıcı e, nitelikleri pek yoktu. E orada sadece ben, takip ettiğim kadarıyla bir takım binalara hasar yine oldu. Yani o, ufak tefek hasarlar oldu. Bunlar tabii evet. rahatsızlık verdi. Ee, evet. gibi bir şey oldu. Bu arada evet. bu e, Muğla e, e, mesela Elen e, Yayı ve bu Midili Çukuru gibi yerler konusunda sizin şeyiniz var mı? Yani bu buralar, e, yüksek riskli yerler mi? Şimdi bu tür risklere rastlamak elbette ki yani Muğla çevresi, Muğla'yı düşündüğümüz zaman Muğla çok sayıda aktif sayın olduğu bir çöküntü alanı. Yani Gökova Grabeni dediğimiz en azından Gökova'nın Bulunduğu kesim ee, Önemli bir çöküntü nitekim bugün de işte 4.3 gibi bir deprem Meydana geldi ee, Diğer taraftan Sözünü ettiğiniz Helen yayı Aktif bir sistemdir ee, Akdeniz Tabanının Ege'nin altına Doğru daldığını biliyoruz ee, O alanda e, Aktif bir Yakınlaşmanın olduğunu biliyoruz ve geçmişte önemli depremlerin olduğunu da biliyoruz. Gelecekte de Helen Yayı üzerinde, 7'nin üzerinde bir deprem olması yerbilimciler açısından çok büyük bir sürpriz olmaz. Yani Muğla'yı ilgilendiren bir... Ama bir şey söylemek, yani ne zaman olur, ne kadar süreçte olur, onun konusunda çok yeterli bilgimiz yok maalesef. Ama yani Muğla'yı ilgilendiren bir konu bu. Yani iki taraftan Elbette, da. Evet, bütün Güneybatı Anadolu'yu ilgilendiren. Evet. Mesela Fethiye depremleri vardır. Fethiye depremleri 1914'te 71 yanılmıyorsam. bu Fethiye'de depremleri oluşturan sistemin bir ucu da bu yaya doğru uzanır. Evet. Evet, sadece jeotermaller açısından değil ama mesela işte bu son yıllarda Konya Ovası'nda obruklar ortaya çıkmaya başladı. Hatta dev obruklar yeraltı sularının çekilmesiyle birlikte. Bunların hepsi sonuç olarak doğanın dengesini bozan hatta önemli de riskler yaratan oluşumlar. Yani depreme yol açması belki mümkün değil ama doğada özellikle de işte Konya Ovası tarım açısından son derece önemli bir yer bölge oralarda da ciddi riskler oluşturuyor bize çok sorulan bir soru var hocam onu da size danışmak istiyoruz şimdi örneğin Kuzey Anadolu fayı birçok bölümü kırıldı ve o anlamda kırılan bölgelerdeki Ana fayda risk en azından belli bir dönem için ortadan kalkıyor mu? Yoksa hala bilemediğimiz, keşfedemediğimiz ki 99 sonrası yapılan incelemelerde birçok yeni fay bulundu. Ve bu anlamda kırılmış olan bölgelerde artık bir riskle karşı karşıya olmadığımız söylenebilir mi? Evet. Neleri kastediyoruz? Kocaeli'ni kastediyoruz. Düzce'yi, e, Bolu'yu kastediyoruz. E, ve e, Kuzey Anadolu e, fayının e, kırılmış olan bölgelerini kastediyoruz. Evet. Şimdi Kuzey Anadolu fayında daha önce söylemiştik Marmara ve Yedisu, Bingöl-Yedisu dışında kırılmayan bir yer kalmadı. Ama evet. e, bu kırılma Kırılan bir bölgede eğer tek bir fay varsa yani 2-3 fay varsa bu söylediğim geçerli değil. Ama tek bir fay varsa ve o kırılan tek fay üzerinde yeniden bir deprem olabilmesi için 150 ile 250 yıl arası ortalama bir süreç gerekiyor. Evet standart zaman böyle bir aralıkta. Böyle bir aralık onu da GPS hızlarından ve geçmişte olan depremlerin tekrarlanma aralıklarından evet. belirliyoruz. Tabi bu geniş bir aralık yani 150 ila 250 ama bazen bu 5-600 yıllara da çıkabiliyor. Bazen de 100 yıla düşebiliyor. Ama e, büyük bir deprem oldu. Örneğin 1999 deprem oldu. 1999 depreminin olduğu işte Adapazarı Ovası ile Yalova arasında biz önümüzdeki 250 yılda bir daha 7'nin üzerine çıkabilecek bir deprem beklemiyoruz. Evet. Ama burada bildiğimiz ya da bilmediğimiz, diyelim ki daha küçük faylar varsa bu küçük faylar kırılıp işte 4 büyüklüğünde, 5 büyüklüğünde depremler üretebilirler. Bunlar çok sürpriz olmaz. Çünkü biz fayları ancak yüzeyde görüyoruz. Yer altında nerede fay var, bunların aktiviteleri nedir konusundaki bilginiz maalesef sınırlı. Ancak çok detay çalışma yapılan bölgeleri biliyoruz. O nedenle deprem olan bir bölgede aşağı yukarı bir 100-150 sene, en azından bir 150 sene diyelim ama Kuzey Anadolu fayı için ortalama 250 yıldır. 250 yıl içerisinde bir daha yıkıcı ve büyük deprem olma olasılığı çok düşüktür, hatta yoktur diyebiliriz. Ama dediğim gibi 4 büyüklüğünde, 5 büyüklüğünde herhangi bir yerde bir deprem olur. Bugün Türkiye'nin neresinde 5 büyüklüğünde bir deprem olsa bizim için sürpriz olmaz açıkçası. Evet evet hocam Papua Yeni Gine'ye geçebiliriz. <gülüyor> Türkiye'de <Evet. gülüyor> yeteri kadar dolaştık. Papua Yeni Gine hani hep konuşuyoruz Pasifik Ateş Çemberi diye yani Pasifi düşünecek olursak en güney batı köşesinde Avustralya var. Oradan e, Endonezya ve Filipinler sonra Japonya, Kuzey'de Bering Denizi, Alaska Körfezi, Kuzey ve Güney Amerika olmak üzere e, böyle bir e, dairemsi bir şekil çizdiğimiz zaman e, bütün bu kuşak saydığımız hat boyu dünyanın en büyük depremlerini yaratmış ve bundan sonrası da yaratmaya aday bir bölge. Bunun nedeni ne? Nedeni Pasifik Okyanusu'nun bu sözünü ettiğim hat boyunca e, kıtalar altına, doğuda batıda e, Asya kıtası altına, doğuda Amerika kıtası altına dalıp batıp yerin altına doğru dalması, Dalan bu okyanus tabanı eriyip volkanlar olarak bu defa yüzeye çıkıyor. O nedenle de sözünü ettiğimiz bölgede örneğin Güney Amerika'da, Kuzey Amerika'da, Antlar'da, Japonya'da, Filipinler'de çok sayıda aktif volkanı da bir taraftan beslemiş oluyor. Ateş çemberi denmesinin nedeni de bu volkanların ve depremlerin sözünü ettiğiniz bu hat boyunca adeta bir e, dizilim göstermesi sıralanmış olarak e, gelişmeleri. Pasifik ateş çemberinin en karmaşık bölgelerinden bir tanesi Güneybatı köşesinde Avustralya. Çünkü burası aynı zamanda e, Hint e, okyanusundan gelen tektonik hatlarla Pasifik Okyanusundan gelen tektonik hatların bir araya geldiği bir bölge, birleştiği bölge, birleştiği bir bölge. E, aşağı yukarı bizim Myanmar eski adı Burma, Burmadan gelen Andaman Denizinden e, Sumatra Adaları ki büyük 2004 e, tsunami'si ile hatırlayacağız. Tabii 200 kişi, ee, bin kişinin e, can kaybına uğradığı. Evet büyük Çok olay büyük evet bir, e, olay olmuştu bu Java Hendey dediğimiz yerden gelen bir tektonik hatla e, Avustralya'nın kuzeyindeki hattın birbirine kavuştuğu birbiriyle buluştuğu bir bölge o nedenle ve bu sözüne ettiğimiz hatlar e, Megatrust diyoruz biz bunlara büyük bindirme hatları ki karalarda bu tür hattı pek görmek mümkün değil e, bu tür Hatlar boyunca okyanusların dalıp battığı yerler, farklı devaların birbirine yanaştığı yerler ve buralarda işte mesela Pasifik'in doğu kıyısı Güney Amerika'yı düşünecek olursak dokuz buçuk dünyanın bilinen en büyük depremi Alaska dünyanın bilinen en büyük ikinci depremi bunlar 1960'lı yıllarda meydana gelen ve bunların ortaya çıktığı bir yer. Dolayısıyla bu sözüne ittiğimiz kesim Papua Yenigine ve Solomon Adaları da gerçekten oldukça karmaşık bir yapıya ve çok büyük deprem üretme potansiyeli olan kuşaklara sahip. Bir kıyaslama vereyim mesela Endonezya ve Papua Yenigine'deki levhaların birbirine yaklaşma hızı 11 cm bölü yıl. Yani iki levha birbirine senede 11 santimetre yaklaşıyor. yaklaşıyor. Evet. Ee, bir kıyas için hatırlatayım. Kuzey Anadolu fayının en fazla hareketi 2,5 santimetre. Yani bizde 250 yılda bir deprem meydana geliyorsa orada onun dörtte biri oranında yani 50-60 yılda bir deprem gel meydana gelme potansiyeli var. Çok affedersiniz mükayederiz hocam e, Endonezya'nın kuzeyinde büyük bir dalma batma kuşağı var bu Yenigine hendeyi diye biliniyor bu Papua Yeni Yenigine'ye geliyor e, burada Pasifik levhası Avustralya levhasının altına dalıyor fakat oradan sonra dalmanın yönü değişiyor Papua Yeni Gine'den Yeni Zelanda'ya kadar uzanan bir hat var bu hat boyunca da Avustralya levhası Pasifik'in altına dalıyor. Dolayısıyla levhaların birbiri altına daldıkları ve çok büyük deprem üretme potansiyeli olan ve levha hızlarının yüksek olduğu bir bölgeden söz ediyoruz. Gerçekten de baktığımız zaman örneğin Yeni Zelanda'yı hatırlayacaksınız daha geçtiğimiz aylarda büyük bir deprem oldu on öncesinde yine e, çok yıkıcı depremlerin meydana geldiği bir bölge. Oradan başlayan Fiji adalarına gelen, Samoa adalarına gelen ve e, bizim deprem olan Solomon adalarına ve Papua Yeni Gine'ye kadar uzanan hat boyu hep büyük depremlerin olduğu bir bölge. Şimdi bu son deprem galiba 3 gün oldu. Ayın 22'sinde olmuştu. E, oldukça büyük Başta 8.1 olarak verildi. Fakat şu anda 7.9'a Evet. Son rakam 7.9. 7.9 büyüklüğünde bir deprem. Oldukça derin. Yani 140 kilometreye yakın derinliği var. O nedenle de hani yüzeyde başlangıçta tsunami alarmı verilmiş olmasına rağmen kısa sürede bu alarm kaldırıldı. Gerçekten ben de ee, i̇lk başta daha sığ bir derinlik verilmişti. İlk değerlendirmede Havai'ye doğru bir tsunami ilerleyebileceği düşüncesi hakimdi bizlerde de. Ama daha sonrasında bu depremin daha derin olduğu e, ortaya konulunca veriler ortaya çıktıkça e, bu tsunami olasılığı azaldı ve kaldırdılar. Gerçekten kayda değer bir tsunami olmadı. Olmadı evet. Belki yakın limanlarda, özellikle Papua, Gine ve Salaman Adalarındaki bazı limanlarda falan 50-60 santimetrelik bir tsunami dalgasının olduğu, onun da çok etkili olmadığını söylüyor kaynaklar. Derinliği söylediğim gibi 140 kilometre, 136 kilometre olarak verilen bir bindirme tarzı sıkışmalı bir deprem. Yapılan modellemelere göre, tabii yüzeyde bir şey görülmüyor çünkü deniz altında derinde. 12 metre bu fayın iki blokunun birbirine oranla atıldığı tahmin ediliyor. Ki onu da kıyaslayalım isterseniz. Kuzey Anadolu fayı o 1999 depreminde 5 metre en fazla atmıştı. Yani fayın iki tarafı birbirinden 5 metre uzaklaşmıştı. Türkiye'nin yaşadığı en büyük deprem 1939 Erzincan'da 7,5 buçuk metreydi ki bu aşağı yukarı Erzincan depreminin neredeyse iki katına yakın bir atından bahsediyoruz. Fayın iki tarafının deprem esnasında birbirine yaklaştığı 12 metre civarlarında yaklaştığı tahmin ediliyor. Evet ciddi bir büyüklük bu tabii. Ciddi bir büyüklük ama yani burada bir önemli faktör de burada küçük adaların olması ve nüfus yoğunluğunun çok fazla olmaması. Mesela bakıyorum Panguna diye Yeni Gine'de bir şehir var 2916 nüfusu Arava diye bir şehir var 40 bin nüfusu Kokopo var 26 bin nüfusu Kimbe var 18 bin nüfusu o nedenle de benim ulaşabildiğim kaynaklarda henüz öyle bir can kaybının olmadığı yönünde bir şey var varsa bile yerel belki biz duymadık ama çok büyük bir can kaybı ya da çok büyük bir yıkım beklenen bir deprem değil. Çok büyük olmasına rağmen. Evet biz de böyle bir tespitte bulunamadık doğrusu. Hocam sormak istediğimiz iki konu var ama tabii... Ee, sizin araştırmalarınızın dışında olabilir. Birisi bu Topkapı Sarayı'yla ilgili geçtiğimiz aylarda hazırlanan bir takım raporlar var. Denize kaymadan bahsediliyor. İkincisi de e, bir Japon gazetesi Sinop'taki nükleer santral projesiyle ilgili yapılmış ve yayınlanmış olan araştırma sonuçlarının e, yanlış olduğuna İlişkin olarak bazı bilgiler e, ortaya çıktı, yayınlandı. Bu iki konuda hiç şeyiniz var mı? Bilginiz veya e, Şöyle, çalışmanız? Topkapı sarayı konusunda çok fikir sahibi değilim. Bölgenin jeolojisini biliyorum ama burası büyük ölçüde çok eski e, Roma kalıntılarının üzerinde inşa edilmiş bir yer. Evet. Ve e, Ayasofya'nın altında büyük su dolu kanalların olduğunu biliyoruz. Yani burası zemini suya doygun bir bölge. Ve çok böyle e, sağlam bir zemin üzerine inşa edilmiş değil bu buradaki yapılar. Topkapı Sarayı da benzeri şekilde. E, Altta da hala su dolu kanallar yoklar, olduğunu biliyoruz. Bunlar var. Bunların da hani zemine kötü etkileri olduğunu biliyorum. Ama ee, burada meslektaşlarımız oldukça detayda çalışıyorlar. Açılmış çok sayıda kuyular var benim e, duyduğum kadarıyla. Hatta belgeseller Görmedim. yayınlandı. Bu, evet, Bu kuyular içerisinde hayır, sondajlar açılmış. Ve evet. Yine gazete haberi öğrendiğimiz kadarıyla sondajlarda e, inklinometre dediğimiz kaymanın olup olmadığını e, ölçmek üzere bir sistem kurulmuş. Eğer böyle bir şey varsa tedbiri alınabilir. Ee, ama böyle bir kayma var mıdır yok mudur konusunda açıkçası çok fazla bir şey bilmiyorum Sinop'a gelince Sinop'ta yani Sinop'da ben oldukça uzun süre çalıştım Burada çok farklı ekipler çalıştı Bu 1970'lerde rahmetli Aykut Barkan'ın raporuyla başlar en detaylı çalışmalar ve aşağı yukarı bu 1970 ve 80'lerde başlayan çalışmalar e, hala da sürüyor bildiğim kadarıyla. Evet. Burada hem Maden Tepkik Arama Enstitüsü'nün e, 2008 yılıydı yanılmıyorsam oldukça detaylı bir çalışması ve raporu var. Sonrasında da çok sayıda yerli ve yabancı özel şirketin yapmış olduğu çalışmalar var. Bu çalışmalar son zamanlarda TÜBİT yapmış olduğu çalışmalar var. Bu çalışmaların içerisinde çok değerli bilgiler elde edildi. Özellikle kara alanları oldukça detaylı çalışıldı. Denizde de çok sayıda araştırmalar yapıldı ama denizde bazı tartışmalı konular var. Yanlış demeyelim de tartışmalı konular var. Bu konulardan en önemlisi şudur 1968'de Bartın'da bir deprem oldu 6,5 büyüklüğünde bir deprem. Bu Bartın'da daha doğrusu Türkiye'nin tüm Karadeniz kuşağında tarihsel kayıtlar da dahil olmak üzere bilinen tek yıkıcı depremdir. Güneyde Kuzey havuz fayının etkisiyle sarsılmalar olmuştur. Karadeniz kuşağı hasar görmüştür. Ama Bartın, ee, Odağı doğrudan denizin içerisinde olan Amasra doğusunda olan bir depremdir ve o güne kadar Bartın 4. derece deprem bölgesi iken 1968 depreminden sonra 1. derece deprem bölgesi haline getirilmiştir. E, Bartın Öncesi de olmayan yani aşağı yukarı 2000 yıllık bir tarihsel veri var elimizde. Bu tarihsel veri içerisinde de herhangi bir şekilde tektonik aktivitesinin olduğuna dair bir iz olmayan bir bölgedir. Sinop için e, benzeri bir koşul var mıdır sorusunun cevabı benim bildiğim kadarıyla çok net cevaplandırılamamıştır. Yani Bartın'da 1968'de olan deprem gibi denizin içerisinde olan ama bizim e, hakkında geçmişe hakkında en azından fikir sahibi olmadığımız bazı faylar var mıdır sorusunun benim bildiğim kadarıyla ki ben 2010, e, 2008'den sonrası konusunda çok fikir sahibi değilim 2008-2009'da. Bu 7-8 yıldır yapılan çalışmalarda bu soruya cevap verildi mi? Bunu ben bilmiyorum ama ee böyle bir kuşku o dönemde sinop içinde var idi. Evet. Ama yapılan çalışmalar dediğim gibi TÜBİTAK'ın yaptığı çalışmalar, yabancı ve yerli şirketlerin yaptığı çalışmalarla buna cevap verildi mi? Onu bilemem ama 2008'e kadar yapılan çalışmalarda içerisinde olduğum için de biliyorum bir yanlış söz konusu değildir ama e, hani farklı görüşler e, vardır ya da bir takım bilgi eksiklikleri vardır çünkü e, deniz içerisinde çok veri alması kolay olan bir yer değil e, deniz içerisinde özellikle karadan çok deniz içerisinde belki bazı eksik bilgilerimiz olabilir. Evet, e, tabii e, Aykut Hoca'nın, rahmetli Aykut Hoca'mızın 1970 yılında yap, e, hazırlamış olduğu rapor veyahut da çalışma sonuçları e, döneminde bir nükleer santral... Ee, yapımı söz konusu değildi. Ee, Karada yapılan bir çalışma mıdır? Aykut Hoca tarafından evet. yürütülen... Yani o dönem aslında var. Türkiye'de bir takım aday yerler belirlenmiş. Örneğin İğneada gibi. Örneğin e, Sinop gibi. E, birkaç yer daha. Dört tane galiba Karadeniz kıyısı. 70'li yıllardan beri var. Öyle mi bu? Tabii o dönem araştırılmış. Aykut da MTA'ya ilk girdiği dönem e, bu... Metan'ın bir kampı vardı 1980'li yıllarda. Daha önce başlayan çalışma vardır. O çalışmalar bizim şu anda e, aramızda olmayan hocalarımız tarafından gerçekleştirilmiş çalışmalardır. Aykut 1970-80'li yıllarda e, bu çalışmayı yaptı. Raporları da mevcuttur. Oldukça detaylı çalışmalardır. Sinop yöresinin depremselliği ile ilgili. Ee, ve yanılmıyorsam 80-82 aralığında 4-5 tane burayla ilgili rapor yayınladılar. En detaylı e, çalışmalar onlardır. Onun sonrasında bir dönem e, çok çalışma olmadı. E, fakat tabii bu e, yeniden gündeme gelince söylediğim gibi 2000'li yılların 2000 yılların sonuna doğru yani 2000 2006, 2007, 2008 gibi MTA çalıştı ve sonrasında da diğer özellikle açık deniz offshore kesimi olmak üzere farklı ihaleler söz konusu. Evet petrol araştırmaları yapıldı denizde benim hatırlayabildiğim kadarıyla ve onda çok değişik kuruluşlar hatta yabancı kuruluşların da gerçekleştirdiği bazı araştırmalar yapıldı Tabii. diye hatırlıyorum. Yani onlar büyük ölçüde petrole yönelik, daha derin yapıya yöneliktir. Bizim aradığımız çoğunlukla daha sığ payların yüzeye çıkıp çıkmadığı gibi sorulara cevap aranır. O nedenle petrol çalışmaları çok fazla nükleer santral yerinin depremselliği konusunda çok genel yapıyı göstermekle beraber özellikle Tepremselliğe yönelik çok fazla kullanılır nitelikte de değil. Evet. Ama ona yönelik de yapılan hem MTA'nın hem daha sonra çeşitli kuruluşların yaptığı çalışmalar var. Evet bu şeyde ayrıca yani Topkapı'yı da o araştırmaları yürüten uzmanlardan bir dinlemekte fayda var. Evet. evet. Çünkü bu Eylül ayında başlamış olan bir takım raporlardan söz ediliyor. Ne duruma geldiğini bir bakmakta fayda var. Çünkü hatırlayacaksınız Topkapı'nın belli bölümleri risk altında olduğu düşünülen bölümleri güçlendirildi. Ama tamamını kapsayan bir çalışma değil bu. Hocam size çok teşekkür ederiz. Çok uzun zamanınızı aldık ama çok geniş bir bilgilenme oldu. Çok teşekkürler size kolaylıklar. Çok teşekkürler saygılar efendim. İyi günler hocam sağolunuz çok teşekkürler. Evet efendim, Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızla görüştük. İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi. Şimdi bir müzik partıcası dinleyelim. Ondan sonra programımızın son bölümüne geçeceğiz. Basic, just like When you get the damn neck here, a voice in your head said, "My life's the wrong longer mine." Have you running with the message? should believe you Çık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler Programı'nın ikinci bölümündeyiz. Bugünkü programı Aziz Şasa ile birlikte sunuyoruz. İlk bölümde Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızla İtalya depreminden başladık. Uzak Doğu'ya kadar gittik ve bu arada tabii ki <gülüyor> Türkiye üzerinde de birçok bilgiyi kendisinden aldık. Evet, <gülüyor> bu e, deprem... E, ...sonrası toplanma alanları e, ciddi bir tartışma konusu haline geldi. E, çok küçük bir iki bilgi vermek istiyorum. E, 1332 tane acil toplanma alanı belirlenmiş. ...fakat bunların arasında kıraathaneler bile var, kahveler. E, bu işi bilenler bu alanların çoğunun yönetmeliğe uygun olmadığı görüşündeler... 17 Ağustos depremi sonrası gündeme gelen afet toplanma ve çadır alanlarının az ve yetersiz olması tartışma yaratmıştı ki İstanbul bu kadar da e, kapanmamıştı e, çünkü birçok... ...toplanma alanı, büyük alan... ...daha sonrasında... E, ...maalesef yapılaşmaya açıldı... ...Afet Koordinasyon Kurulu... ...1999-2003... ...yılları arasında yaptığı çalışmada... ...493 çadır kurma... ...alanı belirlemişler... ...bu alanların... ...sayısı şu anda... 493'ten 77'ye düşmüş... ...ne diyorsunuz Aziz Bey? Şimdi orada şöyle bir... ...mesela ben... Bir te, ...benim bir tespitim var... Ben Beşiktaş Belediyesi sınırları içinde oturuyorum. Beşiktaş Belediyesi orada bir çalışma yaptı. Hatta birçok e, yani bütün binaların kapısına bir tabela astı. İşte bu binanın e, sakinlerin toplanma yeri şurasıdır, burasıdır şeklinde. Yani bunu AFAD'a sorduğumda şöyle bir e, bilgi aldım. Mesela okullar bizim orada e, Tevfik Fikret İlkokulu toplanma alanı olarak belirlenmiş. Eee ...AFAD'ın görüşü de o konuda... ...şöyle yani okulları evet... ...değerlendireceğiz fakat daha çok... ...geçici barınma şeyi olarak değerlendirecek... ...şeklinde yani dolayısıyla orada da böyle bir... ...enteresan bir şey var... Ee, ...bir... E, ...belirsizlik var... var. Evet. Ee, ...yani şu bir gerçek ki... E, ...İstanbul'da... E, ...geniş... E, ...yeşil alanlar... ...insanları barındırabileceğimiz ya toplanma... ...yeri olarak risk, risk tanımadan... E, ...risk taşımadan... E, ...götürebileceğimiz yer sayısı... ...açık alan sayısı çok düşük. Şimdi burada şunu belki iki şey yapmak lazım. Ee, bu bir sorun. Çok büyük bir sorun. Evet. Ee, burada... E, ...mevcut binalardan... ...yani nasıl yararlanırız... ...olayında bir... E, ...bakmak lazım. Bu konuda örnek projeler var... ...dünyada. Fakat sıkıntı şu. Türkiye'deki genel sıkıntı... ...burada tarafların... ...yani bu... E, ...Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde birbirine işbirliği yapması öngörülen e, hizmet gruplarının bu konuyla ilgili olanların bir araya gelmesi ve çözüme yönelik bir çalışma yapması lazım. Bunun içine muhakkak yerel yönetimlerin girmesi lazım. E, şu ya yani İstanbul'da sırf merkez yani vilayet kanalıyla veya il Afat müdürlüğüyle bu işin çözülebileceği mümkün düşüncesine değil, değilim ben. Mümkün değil. e, dolayısıyla şeylerin yerel yönetimlerin çok aktif bir şekilde girmesi lazım. O konuda daha yapılması, alınması gereken çok mesafe olduğunu düşünüyorum. Ama şeylerden mevcut binalardan yararlanma konusunda bir takım dışarıda referans olabilecek şeyler var. Uygulamalar var. Biz onları takip ettik. Biz tabii daha çok haberleşme boyutunla ilgileniyoruz. Fakat haberleşme boyutunla bu boyut yani geçici barınma veya toplanma yerleri birbirine doğrudan ilişkili. Çok. Dolayısıyla bunu bir paket halinde... Ee, ama çözüme yönelik olarak kararlı bir şekilde ele almak gerekiyor. Şu anda top biraz orta sahada dolaşır evet. gibi bence. Onun için onu biraz daha... Biz yani 18 ee. senedir e, bunu bile e, yeterince halledebilmiş durumda değiliz. Ama eskisine göre şöyle bir avantaj var. Bakın şu Türkiye Afet Müdahale Planı çok önemli bir aşama. Evet. Eğer çalıştırılırsa bu hizmet grupları... E, Derli toplu çünkü ilk defa derli toplu bir yapı çıktı tabii karşımıza. il ve ilçe bazında çalıştırılmasından bahsediyoruz. E, evet evet yani genelinde çalıştırılması tabi il, ilçe bazında da indirilmesi. İndirilmesi Oo, evet. O çok önemli yani çok bir milattır aslında benim gözümde şey. Evet burada e, bizim e, eski programcımız Miktat Kadıoğlu hocamız da profesör doktor Miktat Kadıoğlu da afet toplama alanlarının tüm açık alanlar ve depremden sonra sağlam kalmış kamu binalarının olabileceğini söylüyor. Evet. Afet toplanma alanları öncelikle kapalı alanlar olmalıdır. Deprem her zaman Ağustos ayında olmayacak. Eğer kapalı alanlar yetersiz kalırsa ondan sonra insanla park ve insanlar park ve bahçelere ...yerleşmek zorunda kalacaklar. Vatandaşlarının afet sonrası sığınabilecekleri tüm yapıların, park ve bahçelerin, altyapısının hazırlanması gerekiyor. Biraz önce siz de dünyadaki örneklerden bahsettiniz. Kiliseler, dini binalar, sporla ilgili binaların hepsi... ...kamu binalarının sağlam olduğundan kesin emin olunanları... Evet. ...dahil olmak üzere birçok özel ve e, kamu binası e, depremler sonrası veya afetler sonrasında hem toplanmaya e, hem de barınmaya e, açık e, tutuluyorlar. E, bu son derece önemli bir şey çünkü nereye gideceğinizi bilmelisiniz. Bugün İstanbul'da hava sıcaklığı dört derece... Bugün bir deprem olsa insanlar nereye gideceklerini maalesef ki bilmiyorlar. İşte Beşiktaş örneği de son derece önemli bir örnek tabii. Şimdi şöyle bir olay var. Bir yaşadığım tecrübeler istinaden söylüyorum. Bir kere insanlar otomatikman kendilerini boş alana atacaklar, atacaklar. şeyde. tabii. Böyle bir olaydı. Boş alandan o insanları... Ee, ...o kapalı alanlara yöneltebilmek için insanlara önceden bu kapalı alanların sağlam olduğunu anlatılması lazım. Bir kere nereye gideceklerini de önceden söyle söylemek lazım. Bunların hatta tat bunların tatbikatının yapılması gerektiğini ben düşünüyorum. Yani daha yapılması gereken bu daha yani aktif bir şekilde bu olayın üstüne gidilmesi lazım. Doğru. Ben bu konudaki e, haberin birkaç detayı daha var. Onları da... E, ...aktarayım, e, belediyelerin afet durumunda toplanılması için belirlediği acil toplanma alanları genellikle mahalledeki park ve cami bahçelere. Ama özellikle Esenler ve Fatih'tekiler dikkat çekici, 425.875 kayıtlı kişinin yaşadığı fa Fatih'te acil toplanma alanı ve çadır kurma alanı sayısı yalnızca 11. 425 bin, 426 bin kişiden bahsediyoruz. Bunlardan biri de Hacı Hamza Mektebi Sokak. Hacı Hamza Mektebi Sokağın afet anında ve sonrasında vatandaşların toplanmasına uygun bir yer olmadığı açıkça görülüyor diyor. Biz şu anda göremiyoruz ve gösteremiyoruz tabii. Uzmanlar yapıların yüksekliğinin en az yarısı kadar uzaklıkta, uzaklıkla toplanılmasının uygun olduğunu söylüyorlar. Yaklaşık 461 bin kişinin yaşadığı Esenler'de ise belediyenin belirlediği 5 ana tahliye alanı, sadece 5 tahliye alanı ve 27 acil toplanma alanı var. Bunlardan birisi de Esenler Belediyesi'nin yapmış olduğu 2. Bahar Kıraathanesi. Uzmanların yapılaşmadan uzak yerlerin afiyet toplanma alanı olarak belirlenmesi gerektiğini söylemesine karşın bu kıraathanede acil toplanma alanı olarak belirlenmiş diyor. Biz geçen haftaki programda bu konuyu İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Cemal Gökçe ile de konuştuk. Ee, o da e, zamanında toplanma alanı olarak belirlenmiş olan yerlerin dörtte üçünün yapılaşmaya açıldığını bu sayının yüzden daha az e, hale geldiğini ve İstanbul'da baş, boş alan kalmadığını anlatmıştı. Evet e, programımızı burada kapatmak zorundayız. Süremizi doldurduk. Aziz Şasa, çok teşekkürler. bu teşekkür programdaki desteğiniz için. Evet efendim e, Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programını burada tamamlıyoruz. Gelecek hafta yeni bir programda. Altın Saatler programında Görüşmek dileğiyle Hoşçakalınız Hoşçakalın Hayatta kalmak için Altın Saatler Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu Elvan Cantekin